وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة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 Artık onu ondan başkası doğru yolla hidayete ulaştıramaz. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ibadet edilmeye layık gerçek hak mabut ilah yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür. Bundan sonra sözlerinin doğrusu Allah'ın kitabı Yollarının hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerinin şerlileri dinde sonradan icat edilen, sonradan uydurulan işlerdir. Dinde sonradan icat edilen, ihdas edilen, uydurulan her bir iş bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştir. Rabbimiz Allah Tebaraka ve Teala'ya hamd ettikten <gülüyor> Ona olan senamızı ve övgümüzü ona takdim ettikten sonra Allah Subhanehu ve Teala'dan bu dersimizin başında benim göğsümü açmasını, işimi kolay etmesini, dilimdeki düğümü çözmesini ve sizlerin söylediklerimi fıkh etmenizi, anlamanızı sağlamasını dilerini yaz ederim. Allah subhanehu ve teala bu işimde bana rüştüğümü ilham etsin. Bu meclisimizi mübarek kılsın. Bu mecliste bulunanları rahmetine ve mağfiretine kavuştursun. Aramızdan hiç kimseyi de bu bereketten, bu hayırdan mahrum etmesin. Kardeşlerim, bugün... Rabbimizin tevfiki ve izniyle birincisini yapacağımız bu ders silsilesinin birinci halkasında bu ders silsilesi içerisinde okuyacağımız kitab Tevhid isimli Risale'ye iki mukaddime yapacağız. ehl Sünnet ve Cemaatin İmamı İmam Abu Abdullah Ahmed İbni Muhammed İbni Hanbel Elşeybani Rahimahullah'tan Ve Şeyhul İslam Tekuyiddin Abul Abbas Ahmed İbni Teymiye El Harrani Rahimahullah'tan sonra Tevhidin ve Sünnetin Üç süvarisinin üçüncüsü olarak saydığımız, adettiğimiz İmam Muceddid Şeyhul İslam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimehullah'ın Kitabut Tevhid isimli Risalesine başlayacağız inşallah. Bu Risale'ye başlamadan önce Beni ve sizleri okuyacağımız Risale'nin içeriği olan, mazmunu olan Tevhidi öğrenmeye tevhid ile alakalı ayetleri ve hadisleri tekrar etmeye, bu meselede ilim ehlinin sözlerini yeni baştan idrak etmeye çalışmak için, bana ve size teşvik olsun diye, öncelikle neden sürekli tevhid etrafında dönüyoruz? Yani tevhidin ehemmiyeti nedir? Bununla alakalı bazı tembihlerde bulunacağız. Ondan sonra kitaba geçmeden yine okuyacağımız kitabın mahiyeti ile alakalı ve onun müellifini tanımak ile alakalı bir başka mukaddeme daha yapacağız. Allah Subhanahu ve teala bana ve sizlere bana anlatmada, sizlere de anlamada muvaffakiyet versin. Rabbimiz Allah tebareke ve teala bizleri kendisine ibadet edelim diye yarattı. Rabbimiz buyuruyor, diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Ma uriydu minhum min rizqin ve ma uriydu an yut Onlardan bir rızık istiyor değilim. Beni doyurmalarını, beni yedirmelerini istiyor değilim. İmam Bagavirahim Allah'ın İbn Abbas'tan aktardığına göre, o diyor ki Allah Subhânahu ve Taala'nın kitabında ibadetin emredildiği. Her bir ayet, ibadeti emreden her bir emir tevhid anlamına gelir, tevhidi ifadedir. Yani ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım demek, kullukta ve ibadette beni tevhid etsinler, beni birlesinler diye yarattım demektir. Allah tebareke ve teala beni, sizleri, bütün insanları ve bu alemi tevhid için yarattı. Bizleri ona ibadet edelim diye, ona kulluk edelim diye yarattı. Ve bu kullukta da onu ibadet etmede, dua etmede, yönelmede, acziyetimizi, fakriyetimizi, düşüklüğümüzü, zayıflığımızı göstermede, her bir çeşidiyle ibadeti ona takdim etmede onu birleyelim diye yarattı. Yani bizlerin, alemlerin bu dünyanın yaratılış gayesi, bizlerin annelerimizden doğmamızın gayesi, ayaklarımız üzerinde durmamızın, Nefes alıp vermemizin gayesi Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya ibadet etmektir. Ona kulluk etmektir. Bu kulluğun da, bu ibadetin de özeti Allah Subhanahu ve Teala'yı tevhid etmek ile olur. Öyleyse tevhid bizlerin yaratılış gayesidir. Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün alemleri yaratması semavatın ve arzın kıyamı tevhid iledir. Hali böyle olan. Vasfı böyle olan tevhid elbette bizler için en önemli şeyler arasında en önemli olandır. Tevhidin ehemmiyetiyle alakalı Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bizlere kitabında daha bizler yaratılmamışken babamız Adem Aleyhisselam'ı yarattığında onun sırtından onun zürriyetini çıkartıp kendisinin Rabli'ne ve tevhidine şahit tuttuğunu beyan ettiği ayetler de yine Tevhidin ile alakalı üzerinde dikkat edilmesi düşünülmesi gereken ayetler. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor diyor ki: "Ve iz ahaza rabbuke min bani Adem min Hani Rabbin Adem'in zürriyetini, Adem'in Adem, Adem oğullarını, Adem'in zürriyetini onun sırtından çıkartmış. "Ve eşhedahum ala enfusihim." Onları kendi kendilerine şahit tutmuştu. Rabbimiz Tebareke ve Teala daha biz yokken Babamız Adem'i yarattığında onun sulbünden, onun sırtından bizleri çıkartarak bizlere kendi üzerimize bir şahitlik aldı. Biz bunları biz bunu bu olayı hatırlamasak bile. Dedi ki Rabbimiz, "Elestü Rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" "Kalu bela ve şehidna." Bizler de elbette sen bizim Rabbimizsin de buna şahitlik ediyoruz dedik. Allah Subhanahu ve Teala bizden böyle daha biz dünyaya gelmeden bizden aldığı bu şahitliği şundan dolayı yaptığını söylüyor. Diyor ki: "En takulu yawm al-qiyamati inna kunna an Kıyamet günü şöyle demeyesiniz. "Ya Rabbi biz bundan haberdar değildik. Biz bundan gafildik." demeyesiniz diye. Ve yine şöyle demeyesiniz diye: "Av takulu innema eshrake abauna min qabl." Bizden önce babalarımız şirk koşuyorlardı. وَكُنَّا ذُرِّيَّتًا min بَعْدِهِمْ Biz de onlardan sonuna gelen bir zürriyet. Yani kıyamet günü Rabbinize böyle bir mazeret ileri süremeyesiniz diye. Ya Rabbi biz bundan habersizdik demeyesiniz diye. Ya Rabbi biz atalarımız, babalarımız bizden önce şirk koşuyorlardı. Biz onlardan sonra gelen bir milletiz demeyesiniz diye. Allah Subhanahu ve teala bizden kendi nefsimiz üzerine şahitlik aldı. Elestu Rabbikum diyerek. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimiz tebareke ve teala bizim üzerimize, bizden, bizim Rabbimiz olduğu ile alakalı aldığı şehadetin anlamı şudur. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani ben sizin Rabbiniz isem, ibadeti sadece bana yapmalısınız. İbadeti sadece bana yapmalısınız. Bu hususu beyan eden, sahihinde gelen, Enes bin Malik radıyallahu anh'un rivayet ettiği bir hadiste Nabi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki yukalü lil raculi min ehlin nâri yevmel kıyâme. Kıyamet günü cehennem ehlinden bir kimseye sorulur. E râeyte kana laka ma mâ al ardı min şey. Eğer yeryüzündeki her bir şey sana ait olsaydı, yeryüzünün tamamı, yeryüzünde ne varsa hepsi senin olsaydı, e kunt muftediyan bihi onları fidye olarak verir miydin? Bugünkü uğrayacağın azaba karşılık. Cehennem ehlinden bir kimseye Allah böyle der. Yeryüzünün tamamı senin olsaydı, bugün uğrayacağın bu azaba karşılık bunu fidye olarak verir miydin? O da der ki feyakulu <gülüyor> naam. Evet verirdim. Feyakulu <gülüyor> Allah da der ki kad arattu minka ahwana Halbuki ben senden bundan daha basit Bundan daha düşük, daha küçük bir şey istedim. Kad, ahdıtu alei kefi zahri Adam, sen daha Adem'in sulbunda, Adem'in sırtındayken, senden şöyle bir ahit aldım. En la tu şirke bi şey en, bana hiçbir şeyi şirk koşmamanı, ortak koşmamanı, bana hiçbir şeyi ortak koşmamanı üzere senden ahit aldım. fe abeite illa en tu bi. Sen ise bana şirk koşma hususunda direttin. Yüce Allah böyle söyler. Bu rivayeti şunun için okuduk. Orada rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim sözünden maksat ben sizin Rabbinizim öyleyse ibadeti sadece bana yapmalısınız. Benden başka hiç kimseyi bu ibadette bana ortak etmemelisiniz üzerine alınmış bir söz. İşte bu rivayet bunu açıkça tavsiye eder. Allah Subhanahu ve teala diyecek ki yeryüzü tamamıyla senin olsaydı bugün uğrayacağın şeyden dolayı bunların hepsini Fidye olarak, karşılık olarak öder miydin? Evet öderdim ya Rabbi. Allah diyecek ki biz senden, bu, senden bundan daha hafif bir şey istedik. Daha basit, daha kolay bir şey istedik. Daha sen dünyada yokken, Adem'in sırtında, Adem'in sülbündeyken, senden bana hiçbir şeyi ortak koşmaman üzere ahit aldık. Ve sen bana şirk koşma hususunda direttin. Yani Rabbimizin bizden aldığı ahit budur. Kendisine hiçbir şey şirk, koşmamamız. Yani tevhid Allah Subhanahu ve teala'nın daha bizleri yaratmazdan evvel babamız Adem'in sulbündeyken bizden aldığı bir ahittir. Allah tebaleke ve teala bizleri alemi bunun için yarattı. Bizler daha babamız Adem'in sulbünde sırtındayken bizden bu konuda ahit aldı. Ve ondan sonra olanlar olduktan sonra Allah Subhanahu ve teala bize bu ahiti aldıktan sonra bizleri hanifler olarak yarattıktan sonra Şeytanlar geldi, bizleri Rabbimizin dininden uzaklaştırdılar ve Rabbimize şirk koşturdular. Ademoğlunu yani, bizler derken Ademoğlunu, bizi. Allah subhanahu ve teala da bundan sonra gönderdiği bütün rasulleri, gönderdiği bütün elçileri, işte kendisi için bizi yarattığı, babamız Adem'in sırtındayken bizden ahit aldığı bu tevhidi bize tekrar öğretmek için, tekrar bunu bize telkin etmek için. Bizi tekrar o tevhide davet etmek için gönderdi. Allah Subhanahu ve teala'nın gönderdiği bütün rasullerin, bütün erçilerin temel gayesi, temel mühimmesi, esas vazifesi bizleri Rabbimiz Subhanahu ve teala'yı tevhid etmeye çağırmak idi. Allah Subhanahu ve teala bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı peygamberlerin kıssalarını bahsederken her birinin davetinin temelinin esasının şu cümle olduğunu bizlere beyan ediyor. Buyuruyor diyor ki, ve lı kad erselnâ Nûhâ ilâ Nuh kavmine gönderdik. Fakala ya kavmî ubudullâhe mâ leküm min ilâhin gayr. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka tapılacak bir ilahınız, mabudunuz yoktur. Nuh kavmine böyle söyledi. Ve ila Âd in ahâhum Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O ne dedi? ya kavmî ubudullâhe mâ leküm min ilâhin gayr. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, ondan başka bir ilahınız yoktur. Ve ilâ semûde Allah Subhana ve Teala semut kavmine de kardeşleri salih'i gönderdi. O da aynı şeyi söyledi. Ve ila medyene akâhum şuaybe, medyene de kardeşleri şuaybe aleyhisselam'ı gönderdi, o da aynı şeyi söyledi. Allah'ın gönderdiği bu Resullerin her biri kavimlerine gelip, Ya kavmi i'budullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh. Ey kavmimiz Allah'a ibadet edin. Ondan başka bir ilahınız yoktur. Ondan başka tapılacak bir mağbudunuz yoktur diyorlar. Yani Allah Tebâreke ve Teâlâ'nın gönderdiği bütün Resuller. Nuh, Salih, Hud, Şuayb ve bunlar dışındaki bütün Resuller Allah Subhanehu ve Teâlâ'yı tevhide davet etmek için gönderdi. Onlardan önce gelen ve onlardan sonra gelen bütün Resuller. Rabbimiz buyuruyor diyor ki اِذْ جَاءَتْهُمُ الرَّسُولُ beyni بَيْنِ اَيْدِيهِمْ min خَلْفِهِمْ Ta Allah'a tapın. Onlardan önce ve onlardan sonra gelen bütün resuller kavimlerini Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyine çağırıyorlar. Diyor ki Rabbim is ve teala bil Ad kavminin kardeşleri Hud aleyhisselam'ı da an. hani o onları kavmini Ahkaf denilen bir bölgede çağırmış, davet etmişti. وَذْكُرْ أَخَعَادٍ اِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا Ondan önce de, ondan sonra da nice Resuller geldi geçti. Hud Aleyhisselam'da, kendisinden önce gelenlerde, kendisinden sonra gelenlerde hepsi kavimlerini bir tek şeye çağırıyorlardı. Allah'a ibadet edin ve hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Rabbimiz Subhanehu ve Teala her bir peygamber ile alakalı ayrı ayrı davetlerini bu denli açık bir şekilde beyan ettikten sonra buyuruyor diyor ki vallahi kad ba'asna fi kulli ummetin rasulen en i'budullaha ve tenibuttagut. Muhakkak ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve taguttan sakının diye bir elçi gönderdik. Ve ma min qablika min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Senden önce gönderdiğimiz her bir elçi Kavimine mutlaka şöyle demesini emrederdik. Allah'tan başka ibadet edilmeye layık hak mabut yoktur. Öyleyse sadece ona ibadet edin. Allah subhanehu ve teala'nın gönderdiği bütün rasullerin daveti bu tevhideydi. Onların davetinin bu tevhide olduğunu Rabbimiz subhanehu ve teala böyle beyan etmekle birlikte şöyle de beyan ediyor. Onların kavimlerinin kendilerine gelen peygamberlere karşı itiraz makamında Onların davetlerini reddederken söyledikleri bir sözü bize naklediyor Rabbimiz. Diyor ki: Onlar diyorlar ki: "Kalu peygamberler kendilerine geldiklerinde dediler ki: "Ecitana linabudallah vahdehu." "Ecitana Allaha vahdehu." Sen bize tek başına sadece Allah'a ibadet edelim diye mi geldin? Yani onlar da peygamberlerinin davetlerini iyi anlamışlardı. Peygamberlerin onlara neden geldiğini iyi biliyorlardı. Ve onların davetleriyle onlara itiraz ediyorlar Sen bize bir tek Allah'a ibadet edelim diye mi geldin diyorlardı. Zira peygamberleri onları bir tek Allah'a ibadet için çağırmıştı. Kalu, <gülüyor> eci'tenâ lina'budallâhe vahdehu. Tek bir Allah'a ibadet edelim. Allah'a tek başına ona ibadet edelim diye mi geldin? Ve nezâra mâ kâne ya'budu âbâ'una. Ve babalarımızın ibadet ettiği şeyleri bir kenara bırakalım, onları arkamıza atalım diye mi geldin? Yani hasılı, Allah Subhanahu ve teala'nın gönderdiği bütün rasullerin daveti de işte bu tevhideydi. Burada dikkat edeceğimiz konu Allah Subhanahu ve teala'nın gönderdiği bu rasuller ve o rasullerin kavimlerindeki aksaklıklar, arızalar tevhidden sonra, şirk arızasından sonra ister Lut aleyhisselamın kavminde olduğu gibi ahlaki bir sorun olsun. Lut aleyhisselamın kavminde ne vardı? Eşcinsellik, homoseksüellik vardı. İster Selut Aleyhisselam'ın kavmindeki gibi böyle ahlaki ahlaki bir problem olsun. İster Medyen halkında olduğu gibi iktisadi bir problem olsun. Medyen halkında ne vardı? Var. Ölçüyü tartıyı hile, hile yapıyorlardı. Doğru tutuyorlar, Doğru tutmuyorlar. İster böyle olsun peygamberleri onları ilk önce Allah Subhanahu ve Teala'yı tevhid etmeye, ibadetinde onu birlemeye çağırıyorlardı. Burası çok mühim. Yani Lut Aleyhisselam'a peygamber gönderildi çünkü onlar ahlaki olarak bir sapıklık, bir sapkınlık içindeydiler. Bu doğru değil. Medyen'e peygamber gönderildi çünkü onlar hile bazdılar. Tartıyı ölçüyü karıştırıyorlardı. Hayır bu doğru değil. Onlar bu kavimlerdeki esas müşkileden, esas problemden sonra gelen problemlerdi. Bunu nereden biliyoruz? Resulleri onlara geldikleri zaman ilk önce onları Allah Subhanahu ve Taala'yı ibadetinde birlemeye çağırdı. Dedik ki Lut kavmindeki gibi ister ahlaki olsun veya Medyen halkında olduğu gibi isterse iktisadi olsun. İsterse siyasi olsun demeye hacetimiz yok zannediyor. İsterse siyasi olsun demeye hacetimiz yoktur zannediyorum. Zira Allah subhanehu ve teala'nın kendilerine elçi gönderdiği kavimlerin hiçbirisinde Allah'ın indirdikleriyle hükmediliyor değil. Onların her birisinde kendi beşeri kanunlarıyla Kurallarıyla, sihirbazlarla vs. Allah'ın indirdiğinden başka bunun dışındaki hükümlerle hükmediliyordu. Buna rağmen onlara gönderilen elçiler onları Allah Subhanahu ve Taala'yı ibadette birlemeye davet ettiler. Kendisinden önce gönderilen bütün elçiler gibi Peygamberimiz Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de geldiği zaman kavmini, kavmindeki ahlaksızlıklara rağmen Kavmindeki sapıklıklara rağmen, sapkınlıklara rağmen, hem iktisadi, hem ahlaki, hem siyasi, onları Allah subhanahu ve teâlâ'yı ibadetinde birlemeye çağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onları panayırlarda, Mekke'de kurulan çarşılarda, onları bir araya toplayıp şöyle diyordu, Kulu la ilahe illallah tuflihu, la ilahe illallah deyin, Allah'tan başka ibadet edilecek hak, mabut yoktur deyin ve kurtulun. Onları çağırdığı şey buydu. Hatırlayın. Sahih'te geçen Herakliyus hadisinde Herakl Ebû Süfyan'a "Sizi neye çağırıyor?" diye sorduğu zaman Herakliyus ne cevap verdi? Bizi bir tek Allah'a ibadet etmeye ve Allah'ın dışındaki ilahların ve Allah'ın dışında hiçbir şeye ibadet etmemeye, ona hiçbir şeye ortak koşmamaya davet ediyor. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti de bunaydı. İşin başında bunaydı. Mekke'de 13 sene boyunca buna davet etti. Sonra hicretten sonra İslam'ın izzeti, İslam'ın şevketi kuvvetlendi. Müslümanların bir devleti oldu. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hala bu tevhide çağırmaya, hala bu tevhidin aksi olan şeylerden rahatsız olmaya devam etti. Sahihayn'da gelen bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cerir ibn Abdillah radıyallahu anhu'ya diyor ki Elâ turîhunî min zil halasa Yemen'de Zülhalasa isminde bir put varmış. Sahihayn'de bu rivayet. Putun ismi Zülhalasa. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Celil ibn Abdullah'a diyor ki... ...beni bu Zülhalasa putundan rahatlatmayacak mısınız? Yani devlet kurulmuş. Müslümanların şevketi, izzeti yerinde. Savaşlar kazanılmış. Ama uzaklarda bir yerde bile... ...Yemen'de Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen... ...Zülhalasa isimli bu put... ...Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor... Rahatsız ediyor. Ve öyle, ve öyle bir cümle kullanıyor, öyle bir kelimeyle tabir ediyor ki beni bu zulhulas adam kim rahatlatacak? Bunlardan Ahmes Ahmet kabilesinden bir süvari birliği gönderiliyor. Bu putu, Zülhulas putunu yerle bir ediyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Rivayetin sonunda deniliyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet kabilesinin süvarilerine ve yayalarına beş kere Allah'tan bereket ister. Beş kere Allah'ım onları mübarek kıldı Allah'ım onları mübarek kıldı dedi. Bir değil. Normalde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey önemsediği zaman kaç defa tekrar ediyor? Üç, üç defa. Burada kaç defa tekrar etmiş? Beş defa. Kendisini Allah'ın dışında ibadet edilen bu puttan rahatlattıkları için. Yani Mekke'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem on üç sene buna davet etti. Sonra güçlendiler, kuvvetlendiler. Yine bunun peşindeydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonunda da. Davetinin başında da, davetinin zirveye, doruğa ulaştığı anda da, ömrünün sonunda da yine bu tevhide çağırdı. Cündübi bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anhunun aktarı rivayette diyor ki: "Semi'tu <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قبل an yamut bi khams." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ölümünden beş gün önce şöyle derken işitti. Ölümünden beş gün önce. Diyordu ki: "Ela ve innemen kana qablakum." Dikkat edin. İyi dinleyin sizden öncekiler Caniyetette hidduna kubura Embiya mesacit peygamberlerinin kabirlerini mescid ediniyorlardı El felaettehidul kuburara mesacit Sakın ha sizler kabirleri mescit edinmeyin inni en Ha kuhend Ben sizi böyle yapmaktan nehy ederim nedir yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tevhide çağrısı tevhidin zıttı olan aksi olan şirkten sakındırması tane zamana kadar devam ediyor onun ölümünden Beş gün öncesine kadar. Hatta kardeşlerim ölüm döşeğindir. Hatta ölüm döşeğindir. Ayşe validemizin rivayet ettiği hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğindeyken ölümün ağrısı humması üzerine çökmüş bir halde ayılıp bayılırken bu hummayı bu ateşi dindirmek için bir örtüyü ıslatıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne seriyorlar. Yüzünü örtüyorlar. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayıldığı zaman yüzünü açıyor rahatlamak için. Ve bu haldeyken diyordu ki Allah Hristiyanlara ve Yahudilere lanet etsin. Allah Hristiyanlara ve Yahudilere lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem davetinin başında, davetinin zirvesinde ve hayatının son günlerine yine bu tevhide çağırıyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara yaptığı vasiyeti tavsiyesiyle tevhid Birisi kendisinden bir vasiyet, bir tavsiye istediği zaman ona tevhidi tavsiye ediyor ve tevhidin aksi olan şirkten uzak durmasını tavsiye ediyor. Ha bu derda radıyallahu anh diyor ki: Awsani halili Ebu'l-Kasım. Dostum Ebu'l-Kasım bana şunu tavsiye etti, şunu vasiyet etti. Allah tuşrik billahi şey'en. Allah'tan başka hiç kimseye ibadet etme. Allah'a hiçbir şeyi ortak etme. Ve in kutti'te param hurrikte. Paramparça edilsen de, ateşlerde yakılsan da Hiçbir şeye Allah'a ortak etme. Halil'in dostum bana bunu tavsiye etti diyor. Yine Muaz ibn-i Cebel radiyallahu anh'u bir sefere çıkacağı zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine tavsiyede bulunmasını istedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle tavsiye etti. Dedi ki Allah'a ibadet et, tek başına Allah'a ibadet et ve hiçbir şeye ona ortak koşma. Yani bunlar Müslüman insanlar. Tevhidi kabul etmişler. Tevhidin zirvelerinde, tevhidin doruklarında gezen insanlar. Böyle olduğu halde yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir tavsiye istedikleri zaman kendilerine Allah'ı tevhid etmeyi, sadece ona ibadet etmeyi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı tavsiye ediyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim, çocuklara bile çocuklara bile öğütte tavsiyede bulunurken Allah Subhanahu ve Taala'yı tevhid etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz Abdullah eee Abbas radıyallahu anhuma hadisinde <gülüyor> diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beni tuttu. Omuzumdan tuttu ve bana dedi ki: "Ey çocuk, ya gulam, inni uallimuke kelimat. Sana bazı kelimeler öğreteceğim. İhfazillah <gülüyor> yahfazuk. sen Allah muhafaza et ki Allah da seni muhafaza et. İhfazillah tecidehu tucahek sen Allah'ı muhafaza et ki Allah'ı yanında bulasın. Ardından diyor ki, اِذَا el tefes اللّٰهِ Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. وَاِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Yardım isteyeceğin zaman Allah'tan yardım iste. فَاَلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ ala اَنْ يَنْفَعُوكَ bişeyin. Bil ki bütün insanlar sana bir fayda vermek için bir araya toplansa, La şey'in illa kad Allah'ın sana yazdığından başka sana bir şey fayda veremezler. Ve bütün insanlar bir zarar vermek için bir araya toplansalar sana, Allah'ın sana yaz, sana yazdığından başka bir zarar veremezler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu kime söylüyor? Bir çocuğa. Abdullah İbn Abbas. Daha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bile küçük bir çocuktu. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buna çağırıyordu bunu tavsiye ediyordu. İnsanlardan da tevhid üzerine biat alıyordu. Kendisine biat etmeye gelenlerden Ubade İbn Samit radıyallahu anhu aktarıyor. Kendisi Akabe'de Akabe biatında Nebi sallallahu aleyhi ve selleme biat etmiş ve Akabe biatındaki seçkin seçilmiş temsilcilerden nakiblerden birisiydi. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki "Beyuuni ala an la tüşriku billahi şey'en." Bana Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak üzere biat edin. Onlar da ona, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak üzere biat ettiler. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Avf ibn Malik el-Eşca'i radıyallahu anhunun aktardığı bir hadiste, dedi ki bana biat edin. Dediler ki ya Resulallah ne üzere biat edelim? Dedi ki bana biat edin. Dediler ki ya Rasulallah ne üzere biat edelim? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir daha dedi ki bana biat edin. Dediler ki ya Resulallah ne üzere biat edelim? Dedi ki, Sadece Allah'a ibadet etmek ve hiçbir şeye ona ortak koşmamak üzere bana biyat et. Yani kardeşlerim, Efendimiz, Peygamberimiz, akhir Zaman Peygamberi Abdullah Oğlu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem davetinin başında daveti tevhid idi. Davetinin zirveye ulaştığında daveti tevhid idi. İnsanlara tevhide tavsiye ediyordu. İnsanlardan tevhid üzerine biat alıyordu. Çocuklara bile tevhid öğütlüyordu. Bu dünyadan ayrılacağı zaman bile tembih ettiği mesele tevhid idi. Bu tevhid Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden önce gelen kardeşleri olan diğer enbiyanın, diğer peygamberlerin de kavimlerine çocuklarına zürriyetlerine bıraktıkları bir vasiyet bıraktıkları bir tavsiyeydi. Rabbimiz Subhanahu ve teala bizlere onların kıssalarından anlatırken Şu örnekleri veriyor. Lokman... Lokman aleyhisselam... Oğluna tavsiyede, oğluna nasihatte bulunuyor. Lokman sonrasında. Lokman'ın nasihatleri çok vecizdir. Ve çok mühim. Allah subhanahu ve teala muvaffak ederse... Lokman'ın nasihatlerini müstakil bir ders inşallah yaparız. Lokman aleyhisselam oğluna vasiyette tavsiyede bulunuyor. Düşünün bir baba... Bir babanın oğluna yapacağı nasihat, oğluna yapacağı tavsiye... Onun için en en önemli şeyleri ihtivadır. Diyor ki Lokman Aleyhisselam oğluna, ya bu ney? Ey çocuğum, ey oğulcum la tuşrik billah sakın Allah'a şirk koşmayasın. inne şirke la zulmun azim, muhakkak ki şirk, büyük bir zulümdür. Lokman Aleyhisselam'ın çocuklarına yaptığı tavsiye, nasihat buydu. Yine Rabbimiz Subhanehu ve Teala haber veriyor Bakara suresine, diyor ki ve vassâ biha İbrahim benihi ve Yakub. İbrahim'in ve Yakub'un çocuklarına bıraktığı vasiyet tavsiye de buydu. İbrahim'in ve Yakub'un çocuklarına bıraktığı tavsiye vasiyet de buydu. Bu, buydu. Dedi ki ya bu Ya beniye? Ey çocuklarım, inna Allah astafale kumud din'e. Allah dini sizin için seçti. Fala tamutunna illa wa entum muslimun. Sizler sakın ha Müslümanlar olarak ölmek dışında başka bir şekilde ölmeyin. Ancak Müslümanlar olarak öleceksiniz. Ardından diyor ki Rabbimiz Bir tasavvur edelim. Diyor ki Sizler Yakub Aleyhisselam'a Ölüm gelip çattığında orada hazır mıydınız? Orada şahit miydiniz? Yak Yakub Aleyhisselam Ölüm gelmiş çatmış Evlatlarını başına toplamış Hani insanlar Ölüm kendilerine geldiği zaman Ölümü hissettikleri zaman Sevdiklerini başına toplarlar ve onlara bu dünyada ehemmiyet verdikleri, ihtimam gösterdikleri şey neyse, onlara tavsiyede, öğütte bulunurlar ya, Yakup Aleyhisselam da böyle yapmış, çocuklarını başına toplamış, bu ölüm döşeğinde onlara nasihat tavsiye veriyor. Diyor ki Rabbimizin aktardığı şekliyle, İz kâle çocuklarına şöyle dedi, Ma te'budûne min ba'dî, benim ardımdan neye ibadet edeceksiniz? Benim ardımdan, Neye tapacaksınız? Yakup Aleyhisselam, işte Allah'ın peygamberlerinin, Rasullerinin ihtimam ettiği şey buydu. Davetleri de bu, yaşantıları da bu. Ölürlerken ki vasiyetleri de tavsiyeleri de bu. Dedi ki, ma te'budûne min ba'di. Benim ardımdan neye ibadet edeceksiniz? Onlar da dediler ki, kâlu na'budu ilâheke ve ilâhe âbâike İbrahim'e ve İsmâ'ile ve İshâka ilâhen vâhîde. Dediler ki, senin ilahın. Ve babaların, ataların, İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın İshak ilahı olan bir tek ilaha ibadet edeceğiz. Yani Allah subhanehu ve teala'nın gönderdiği Resuller ve onların sonuncusu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bu tevhide davet etti. Ölürlerken de bu tevhide tembih ettiler. Bu tevhidi vasiyet ettiler. Allah subhanehu ve teala bize indirdiği Kur'an'da, kitapta, Mushafı, mushafı kitabı Allah'ı başından açtığımız anda karşımıza çıkan ilk emir Allah'ın kitabında bize emirle buyurulan ilk şey yine bu üzerinde durduğumuz mevzusunu yaptığımız tevhid ile alakalıdır Allah'ın kitabındaki ilk emir Bakara suresinde Ya eyyuhennâ su'budû Rabbakum emirdir Ey insanlar Rabbinize ibadet edin Rabbimizin kitabındaki ilk emir budur Elimizdeki musaf tertibine göre. Ya eyühennasu ibudu Ve Ayetin sonunda, ayetin başında Rabbimize ibadet etmeyi emrediyor. Ayetin sonunda da bile bile hiçbir şeyi ona ortak koşmamamızı, bir şeyi ona ortak bir şeyi ona ortak etmeyi nehyediyor. Diyor ki Rabbimiz, Ya eyühennasu ibudu rabbikum. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Ellezî halakakum ve'llezîne min kablikum. Sizi ve sizden öncekileri yaratan odur. Vellezî câlelekumü'l-ardı firâşen. Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan odur. Ve's-semâe binâen. Göğü üzerinize bir tavan yapan odur. Ve enzele mine's-semâi Gökten su indiren odur. Ve ahrace bihi mine's-semârâti rizkan lekum. Ve usîle yeryüzünden size bitkiler bitiren odur. Rızık olarak. Ardından diyor ki: "Fela tecâlûllâhi endeden." Sizler bütün bunları bile bile Rabbinize ortaklar, Rabbinize denkler, Rabbinize eşler tutmayın. Neyleri bile bile? Bütün bunları bile bile. Bizi yaratanın ve bizden öncekileri yaratanın Rabbimiz olduğunu bile bile. Yeri altımıza bir döşek yapıp göğü üzerimize tavan yapanın Allah, Allah olduğunu bile bile. Gökten yağmurun indirenin O olduğunu bilerek yerden bizim için bitkiler çıkartan Rızık olarak bitkiler bitirenin olduğunu bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Yani Rabbimizin kitabındaki birinci emir yine ne ile alakalı? Onu tevhid etme ile alakalı. Sadece ona ibadet etme ile ve hiçbir şeyi ona ortak ile alakalı. Bu Rabbimizin kitabındaki birinci emir. Allah Subhanahu ve teala'nın kitabındaki en azim, en büyük, en faziletli ayet hangisidir? Ayet el kursi. Ayet el -Kursi. Sahih, de sahih hadislerde sabit olduğu üzere <gülüyor> Rabbimizin kitabındaki en azim ayet, ayet-el Bu en azim ayet neyle başlıyor? Allah'u la ilahe illahu el hayyul kayyum Allah, öyle bir Allah ki ondan başka ibadet edilmeye layık hak mağbut yoktur. O haydır kayyumdur. Bu ayet Kur'an'daki hangi ayet? Kur'an'daki en azim ayet. Kur'an'daki en azim ayette neyi ihtiva ediyor yine? İşte bu en azim meseleyi, tevhidi. Bu Kur'an'daki en azim ayet. Peki Kur'an'daki en azim sure hangisi? Fatiha, Fatiha suresi. Kur'an'daki en azim sure Fatiha suresi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onun benzeri, onun benzeri yani Fatiha'nın benzeri ne Tevrat'ta, ne İncil'de, neze burada ne, ne Kur'an'da yoktur. Yani Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de de yoktur. Kur'an'da da onun benzeri yok. Seleften varit olan bir eser var Hasan el Basri, tabiinden Hasan el Basri rahimahullah. Meşhur bir eser, müfessirler aktarıyorlar. Diyor ki Hasan el Basri rahimahullah, Allah Subhanahu ve teala 104 tane kitap indirdi. Allah 104 tane kitap indirdi. Ve bu 104 kitabın hepsinin içeriği, özeti, bu 104 kitaptaki ilim 4 kitapta toplandı. Bunlar da 4 büyük peygambere indirilen 4 kitaptır. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an Diyor ki Bu dört kitaptaki ilmin özeti de Bir kitapta toplandı O da Bize indirilen kitap Kur'an-ı Kerim Sonra diyor ki Kur'an'ın özeti de Kur'an'ın ilmi de Bir surede toplandı O da nedir? Diyor ki Fatiha suresi Sonra diyor ki Fatiha suresinin özeti de Fatiha'daki ilim de Şu iki iki kelimede toplandı O da nedir? İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Yani iyâke na'budu ve iyâke nesta'in diyor. Allah subhanehu ve teâlânın indirdiği bütün kitapların özetidir. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ne ile alakalı? Yalnızca sana ibadet ederiz. Yalnızca senden yardım dileriz. Yalnızca sana ibadet ederiz. Yani ne ile alakalı? Uluhiyet, tevhid ile alakalı. Yalnızca senden yardım isteriz. Bu da bizim yardım isteme cihetiyle, uluhiyetle alakalı ama... Yardım istediğimiz makam cihetiyle rububiyetle alakalı. Yani yalnızca sana ibadet ederiz. ibadetimizde başka hiç kimseyi katmayız. Bu şirki ve riyayı defeder. Yalnızca senden yardım isteriz. Bu da kendini beğenmişliği ucubu ve kibriyeyi defeder. Böyle söylüyor İbn Kayyim rahimehullah. Diyor ki Şeyhül İslam Ümeti'den defalarca duydum. Şöyle diyordu. İyyake na'budu riyayı defeder. Sadece sana ibadet ediyoruz. İyyâke na'budu, riya'yı defeder. İyyâke nesta'in, o da diyor kibriya'yı defeder. Ne demek yani kibriye? Büyüklenme kibriya. Zira insan ibadeti sadece Allah'a has kılıp, onun dışındaki bütün şerikleri nefret ettikten sonra, onun dışındaki bütün maksutlardan, niyetini halis ettikten sonra, geriye bir müşküye daha kalır. O da bu yaptığı ibadetten dolayı adam belki, bir ucuba kendini beğenmişliğe kapılabilir. Bunu neyle hedef edecek? Bunu da iyye kenesteyn. Yani ya Rabbi sadece sana ibadet ederim. Ya Rabbi sadece senden yardım isterim. Sen yardım etmeseydin, sen muvaffak etmeseydin ben zaten sana ibadet edemezdim. Yani sana ibadet ettim. Bu da yine bu da yine kimden? Yine senin bana muvaffak muvaffakiyet vermenden, senin bana yardım etmenden. Yani kitabımızdaki ilkemiz tevhid ile alakalı. Kitaptaki en azim ayet Tevhid ile alakalı. Kitaptaki en azim sure yine tevhid ile alakalı. Ve tevhidin 3 nevi ile Elhamdülillahi Rabbil alemin tevhid. Er Rahim tevhid. Maliki tevhid. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in tevhid. Ve sonuna kadar. Hatta Allah'ın kitabı başından sonuna kadar tevhid ile alakalıdır. İbn-i Fayyim rahimahullah böyle diyor ki Allah'ın kitabı başından sonuna kadar tevhid ile alakalıdır. Zira bu kitap, bu Kur'an ya Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden onun sıfatlarından fiillerinden bahseder. Ki bu nedir? Rububiyet tevhidi. isim sıfat tevhidi. Yani ilmi ve haberi tevhid. İlmi ve haberi tevhid. Veya Allah Subhanahu ve Teala'ya ibadet et ed, davet eder, çağırır. Ve onun dışındaki başka ilahlara ibadetten men eder. Bu da hangi tevhid? Bu da ibadet tevhidi. Kasıt tevhid, Ameli tevhid. Veya Allah subhanehu ve teala'nın emirlerini ve yasaklarını içerir. Ki bunlar da tevhidin tamamlayıcısı ve tevhidin kemale ulaştıracak şey, şeylerdendir. Ya Allah subhanehu ve teala'nın ehli tevhid için, bu tevhidi gerçekleştirmiş olan kimseler için, dünyada onlara verdiği şeylerden, önceki ümmetlerden veya ahirette onlara vaat ettiği şeylerden bahseder. Bu da tevhidin karşılığıdır. Aynı şekilde tevhidin düşmanlarından, müşriklerden, onların dünyadaki akıbetinden bahseder geçmiş ümmetlerde ve ahirette başına geleceklerden bahseder. Bu da tevhid'i terk etmiş kimselerin cezasıdır. Öyleyse hulasa hasılı olarak Kur'an başından sonuna kadar tevhid ile alakalıdır. Öyleyse insanları davet edecek, insanları çağıracak, onlara öğretecek şeylerin başında da tevhid gelmelidir. Madem ki nebi'ler Kavimlerindeki türlü türlü müşkülelerle beraber buna çağırdılar önce. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir yere elçi gönderdiği zaman, davetçi gönderdiği zaman, vali gönderdiği zaman ona önce neyi öğütlüyordu? Hatırlayın bu kitap içerisinde inşallah gelecek. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhuyu Yemen'e gönderdiği zaman ona dedi ki ''İnneke te'ti kavmen min ehlil kitab'' Sen kitap ehlinden olan bir kavme gidiyorsun. ''Vel yekun avvela ma teduuhum ileyhi şehadetu en la ilaha illallah'' Onları davet edeceğin ilk şey La ilahe illallah şehadeti olsun. Bir lafızda diyor ki İlahen yuvahidullah Onları davet edeceğin ilk şey Allah'ı birlemeleri, Allah'ı tevhid etmeleri olsun. Ondan sonra diyor ki eğer bu konuda sana inanır, bunu kabul ederlerse ondan sonra onlara Allah'ın onlara her gün ve gece için beş vakit namazı farz kıldın emret. Neyden sonra? Tevhidi La ilâhe illallah şehadetini kabul ettikten sonra Allah'ı ibadetinde birlemeyi kabul ettikten sonra onlara ne emredilir? Namaz, oruç, zekat ve dinin diğer emirleri. Yani bir kimse tevhid'i bilmiyorsa, tevhid'i gerçekleştirmemişse, daha onun ne olduğunu farkında değilse, onun aksini icra ediyorsa bu kimseyi namaza bile ki tevhid, namaz tevhid'ten sonra tevhidim de gerçekleştirildi. ibadetlerin en yücesi, en azimidir. Böyle olduğu halde Tevhid ortada yoksa bir kimse namaza bile ne yapılmaz? Çağrılmaz. Davet edilmez. Kötü ahlakı bırakmaya davet edilmez. İyi güzel. Çünkü bunların hepsi tevhidi gerçekleştirdikten sonra olması gereken şeyler. Yani tevhid peygamberlerin davetidir. Bizim davet edeceğimiz şeyin de başıdır. Bizim davet edeceğimiz şeyin başı. Peygamberlerin gönderdiği için başı. Allah'ın kitabı baştan sona kadar bununla ilgili. Allah bizi bunun için yarattı. Allah daha Adem'in sırtındayken bizden bu husus dahit aldı. Öyleyse biz kullar üzerine vacip olan ilk şey biz kullar üzerine vacip olan ilk şey öncelikle Allah Subhanahu ve teala'yı ispat etmek için kainata nazar etmek veya kainata nazar etmeyi kastetmek veya öncelikle şüphe etmek falan demek değildir. Bunları neden söyledim? Çünkü kelam ehlinden Kelam ehlinden eşariler ve maturiler dahil Diyorlar ki kulun üzerine düşen ilk vazife Kulun üzerindeki ilk vacip Nazar etmektir Kainata nazar etmektir Kendi kendine önce Allah'ın varlığını ispatlamalıdır Bu ispattan önce de önce nazar etmelidir İhtilaf etmişler aralarında Bazıları demiş, yok yok nazar etmek değil Önce nazar etmeye kastetmektir Öncelikli vacip budur Kimse demiş ki hayır hayır öyle değil Öncelikli olarak vacibimiz, bu imanımız nazar ettikten sonra tahkik edecek, olacak ya, bu tahkik öncesinde şek etmektir. Önce şek edelim, acaba esasen Allah var mı, yok mu? Sonra bunu tahkik etmek için kainata bakmaya nazar edelim. Sonra kainata bakalım, ha, demek ki Allah varmış bunu anlayalım. Ne diyorlar, bu kullar üzerindeki ilk vacip, ilk vazife budur, haşa. Kullar üzerindeki ilk vacip, üzerimizdeki ilk vazife... Allah Subhanahu ve Teala'yı ibadetinde tevhid etmektir. Zira onun varlığı, onun birliği, tek başına Rab oluşu, tek başına alemin sahibi, maliki, halika oluşu, bizim razıkımız oluşumuz, burası nizai anlaşmazla konu olan yer değildir. Bu zaten bizce ve bütün kafirlerce de müsellem olduğu için, üzerimize düşen ve kullar üzerine düşen birinci vazife, Allah Subhanahu ve Teala'yı ibadetinde tevhid etmek, birlemektir. Allah'ı tevhid etmek Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın bizler üzerindeki de en büyük hakkıdır. Üzerimizde bir sürü hak sahibi var. Ve üzerimizde bir sürü hak var. Nefsimizin üzerimizde haklı hakkı var. Ailemizin üzerimizde hakkı var. Eşimizin, çocuklarımızın üzerimizde hakkı var. Komşularımızın üzerimizde hakkı var. Ve Rabbimizin de üzerimizde hakkı var. Üzerimizdeki en büyük hak, işte bu en büyük hak sahibinin hakkıdır. Peki Rabbimizin üzerimizdeki hakkı ne? Yine inşallah kitabın içerisinde gelecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ya Muaz Etedri ima hakkullahi ibad, hakkul ibadi al ibad Ve hakkul ala Allah. Dedi ki biliyor musun Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Ve kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın kullar üzerinde hakkı var. Kulların da Allah üzerinde hakkı var. Dedi ki Muaz Allah ve Resulü daha iyi bilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hakkullahi alal ibad an ya'buduhu ve la Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeye ona ortak etmemeleridir. Bu Allah'ın kullar üzerindeki hakkı. Yani tevhid yani tevhid bizim üzerimizdeki en büyük hak sahibinin üzerimizdeki haklar arasından da en büyük hak olan şeydir. Tevhid üzerimizdeki en büyük hak sahibinin üzerimizdeki hak Allah subhanehu ve teala ibadetinde birlemek ve hiçbir şeye ona ortak etmemek. İbn-i rahimahullah bir faide aktarıyor. Meselemizle ilgili olduğu için onu yazdım buraya kısa bir cümle okuyacağım inşallah size. Ondan önce sabah namazının sünnetinde güne başlarken sabah namazının sünnetinde okumamız müstahap olan, meşhur olan sureler hangisidir Fatiha'dan sonra? Kul yayı kafirun ve İhlas suresi. Akşam namazının sünnetinde yine kul ya iyo'l ve ihlas. Ve gecenin en sonunda kılınan namaz. Hangisidir o? Vitir namazı. Vitir namazında okuyacağımız surada hangisi? Sebbih ismi rabbike sonra kafirun ve ihlas sura. Diyor ki İbn-i Kayyip Rahimahullah. Çok nefis bir fayda. Dikkat edin inşallah. Diyor ki suratu kul Allahu ahad. Kul huvallahu ahad suresi. Yani ihlas suresi. Fîhâ beyanu ma yecbu lillâhi te'âlâ. Bu surede Allah Subhanahu ve teala hakkında vacip olan şeylerin beyanı var. Hangi hususlarda? Min sıfatil kemal. Onun sahip olduğu kemal sıfatlarını beyan etme hususunda bu surede ne gerekiyorsa var. Ve beyanu ma yecibu tenzihuhu anhu. Ve Allah Subhanahu ve teala'dan tenzih edilmesi gereken şeylerin beyanı da var. İhlas suresinde. Minen nakaisi vel emthal. Noksanlıklardan veya benzeri olmaktan. Bunlar gibi her türlü eksiklikten Allah'ı tenzih etmesi gereken şeyler bu sorunun içinde var. Allah Subhanahu ve Teala'ya yakışan kemal sıfatlarına ispat da bu soruda var. Arkasından diyor ki: "Ve surate kul ya eyyuhel kafirun." Kafirun suresi ise fiha icabu ibadetuhu vahdehu la şerikele. Bu surede de hiçbir şeye ona ortak koşmaksızın tek başına ona ibadet etmenin vacip oluşu var ve terbî min kulli mâ ve onun dışındaki onun dışında kendisine ibadet edilen her bir şeyden teberri etmek, beri olmak, uzak durmak. Değil mi kâfire soruyorum? Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Sizin taptıklarınıza tapmam. Yani burada Allah'a ibadet var ve onun dışında ibadet edilenlerden uzak durmak var. Diyor ki ibni kayyim, "Velâyetim muahadut tevhîdeyni illâ bil âhir." Bu iki tevhidden birisi Diğeri olmaksızın tamam olmaz. Bu iki tevhid hangisi? İhlas suresinde tevhid hangisi? Rububiyet. rububiyet ve isim sıfat tevhid. Yani marifet ve ispat ispat cihetinden. İkincisindeki olan tevhid hangisi? Tamam. Uluhiyet ve ibadet tevhid. Uluhiyet ve ibadet diyor ki İbn Kayyim bu iki tevhidten her birisi bir diğeri olmadan tamam olmaz. Bir diğeri olmadan tamam olmaz. Zira rububiyet tevhidini kabul etmek uluhiyet tevhidini ne yapar? Gerekli kılar uluhiyet tevhidini kabul ediyor olmak, rububiyet tevhidini kabul etmeyi zaten içinde ihtiva eder, barındırır. Diyor ki İbn-i Kayyım Allah, burası fayda. Ve lihâza, <Sessizlik> işte bundan dolayı, kânen nebi sallallahu aleyhi ve selleme yakra'u, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem okuyor idi. bihâteyni <Sessizlik> sûrateyni, <Sessizlik> bu iki sureyi. fi sünnetil fecri ve sünnetil vitri. Fecrin sünnetinde, yani ve vitrin sünnetinde, yani, Sünnet olan fecrede, sünnet olan vitirde bu iki sureyi okuyun. Elleteyni <Sessizlik> huma ki bu iki bu ikisi bu iki yani fecrin sünneti ve vitrin sünneti Fatihatul Ameli ve khatimetuhu Amellerin başlangıcı ve amellerin sonudur. Neye nispeten? Bizim günümüze. Günümüze nispeten. Amelimizin başı sabah uyandığımız zaman kıl, kılacağımız ilk namaz sabah namazının dikedekası sünneti. Günü bitirirken, güne son verirken gecenin sonunda kılacağımız namaz işte bu bitir. Ondan dolayı nebi sallallahu aleyhi ve sellem amelin başı ve amelin sonuna bu iki sureyi okuyarak başlıyordu. Li yakuna mabda'u'n nehari tevhiden ta ki günün başı tevhid olsun ve khatimatuhu tevhiden ve günün sonu da tevhid olsun. Nefis fayda değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işte diyor. Bundan dolayı Günün başı da tevhid olsun, sonu da tevhid olsun diye. Amelin başında da bu tevhidi ihtiva eden sureleri okuyordu, en sonunda da öyle. Sabah ve akşam zikirlerinde de böyle değil. Sabah yapılan günün başında ve akşam yapılan günün sonunda, güneş batarken, ne diyoruz? Asbahtu ala fıtratil İslam. İslam fıtratı üzere sabahladım. Ve ala kelimetil ihlas. Ve ne üzere sabahladım? İhlas kelimesi üzerine. Nedir ihlas, ihlas kelimesi? La ilahe illallah ve ona di ve ona acbaptu ona fütürat İslam ve ona kelime İhlas ve ona din Nabî'na Muhammed ﷺ ve Peygamberimiz Muhammed'in dini üzere sabahladım ve ona milleti Ebina İbrahim Hanife ve merkezimiz Müslüman ve babamız atamız İbrahim'in Hanif olan dini üzere sabahladım akşam da aynısını söylüyoruz yani güneden ile başlıyoruz tevhid ile başlıyoruz akşam günü de Tevhid ile bitiriyoruz. Tevhidin ihtiva ettiği la ilahe illallah sözü en faziletli zikirdir. La ilahe illallah sözü en hayırlı zikirdir ve en faziletli sözdür. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayrul duaa duaa-u yevmi arafe. En hayırlı dua Arefa günü yapılan duadır. Ve ma qultu ana ve nebiyyuna min qabli. benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz ise La ilahe illallahü vahdehu la şerike. Bu sözdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği ve ondan önceki bütün enbiyanın söylediği en hayırlı sözde yine la ilahe illallah sözüdür. Yani aynı zamanda la ilahe illallah sözü zikrin de en faziletlisi, duanın da en faziletlisi. Allah subhanehu ve teala'ya karşı sözlü olarak onu, sana, onu, onu yücelteceğimiz, sena edeceğimiz kelimelerin de en faziletlisidir. Tevhid kardeşlerim, bizlerin beşer olma hasebiyle, acizliğimizden, taksirimizden, sabah akşam Rabbimiz Allah Subhanahu ve teala'ya karşı hatalar işliyor oluşumuzu, günahlar işliyor oluşumuzu, taksir ediyor oluşumuzu, nefislerimize zulmediyor oluşumuzu, bütün bu işlerden dolayı edindiğimiz, hanemize eklenen günahların, seyyiatın da inşallah... Onları tekfir edecek, onları mahvedecek, onları silecek en büyük ameldir. Bununla alakalı da inşallah kitabın içerisinde müstakil bir bab zikredilmiş. Ancak burada bu münasebetle hatırlatalım. Rabbimiz Allah Celle ve Ala, Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellemin kendisinden aktardığı bir hadiste buyuruyor. Diyor ki, Ya İbadi, Ya ibadi, e, Yebne Adem, Ey Ademoğlu, لو اتيتني بقراب الارض خطايا eğer bana yeryüzü dolusu hata ile gelmiş olsan yeryüzü dolusu hata ile, günahla gelsen sün meleqiteni la tusriku bi şeyen sonra hiçbir şeyi bana ortak koşmamış olarak bana kavuşsan la ateetuke bi qurabiha magfire ben de sana yeryüzü yeryüzü dolusu bağışlamayla mağfiretle gelirim Allah subhanahu ve taala'ya yeryüzü dolusu günahla kavuşsan bir kimse Yeryüzü dolusu hata ile masiyetle kavuşsa sonra ona hiçbir şey hiç koşmamış olarak yani ne ile kavuşsa tevhid ile kavuşsa Allah Subhanahu ve teala ona günahları nispetince yani yeryüzü dolusu mağfiret ve affetme ile karşılayacağını vaat ediyor. Tevhid kardeşlerim bu kelime Allah Subhanahu ve teala'nın söyleyen kimseye cehennemi haram ettiği bir bir kelime. ...bu kelimeyi söyleyen... ...la ilahe illallah sözünü söyleyen... ...bunu tahkik eden kimse... ...inşallah... ...tahkiken... ...inşallah... ...cennete gidecektir... İnşallah Allah Subhanahu ve teala ona... ...cehennemi haram edecektir... ...ya iptidaen olabilir... ...ya iptidaen olabilir... ...veyahut da... ...taksiratıyla alakalı... ...azap gördükten... ...taksiratının karşılığını ödedikten sonra... ...ama bu sözü söyleyen kimse... ...la ilahe illallah sözünü söyleyen... Ve bunun anlamını gerçekleştiren, tahkik eden kimse mutlaka ama mutlaka bu kelimenin faydasını inşallah görecektir. Bu kelime sebebiyle cehennemde ebedi olarak kalmayacaktır. Yine la ilahe illallah sözü bir kimsenin bu dünyadan ayrılırken onun hüsnü hatime ile ayrılmış ol olacağının yani güzel bir son ile mutlu bir son ile bu dünyada, bu dünyaya veda edeceğinin de inşallah bir alametidir. Son sözü la ilahe illallah olan kimse inşallah cennete gidecektir. Bunlar ve bunlar dışında burada saydığımız ve saymadığımız. Zira dedik ki kitap, kitabımız Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar tevhid ile alakalı. Bizim burada tevhidin ehemmiyetine dair söylediğimiz bu sözler sadece onlar arasından seçtiğimiz, bulabildiğimiz ve zamanımızın kısıtlı olmasından dolayı aralarından ihtiyar ettiğimiz bazı şeyler. Bütün bunlarla beraber tevhidin faidesi, tevhidin ehemmiyeti ve tevhidin semeleleri bu dünyada ve ahirette sayılmayacak kadar çoktur. Bitmek, tükenmek bilmeyecek kadar çoktur. Tevhidin faidesi ve tevhidin semereleri, Bu dünyada ve ahirette. Bu dünyada hayır namına, iyilik namına ne var ise bunun sebebi muhakkak ve muhakkak Allah Subhanahu ve teala'yı tevhid etmekte. İbadetinde onu birlemektir. Bu dünyada şer namına, kötülük namına ne varsa muhakkak ve muhakkak onun sebebi bu tevhidin ihlal edilmesidir. Allah Subhanahu ve teala'ya ibadetinde ortaklar dinmesidir. Tevhidin semereleri, onun meyveleri, onun faidesi, onun ehemmiyeti dünyada ve ahirette. Sayılmayacak kadar çoktur. İbni Kayyim rahimahullah'ın bununla alakalı yine kısa bir faidesini aktarıp inşallah tamamlayacağım. Yürek ki i̇bn Kayyim Rahimahullah, El-ihlasu vel-tevhidu şecaratun fil kalp. Tevhid ve ihlas kalpte bir ağaçtır. Kalpte bir ağaçtır. hal amal Bu ağacın dalları amellerdir. Ve-themeruha meyveleri ise Tîbul hayati fid-dunya. Dünyada hoş bir hayat, mutlu bir yaşam ve'n'ayimul mukim fil ahireh Ahirette ise ebedi nimetler tevhid diyor kalpte bir ağaçtır kalpte bir ağaç gibidir bu ağacın dalları amellerdir bu ağacın meyveleri ise dünyada hoş bir yaşam ahirette ise ebedi nimetler içinde olmaktır diyor ki ve kema enne thimarul cenneti nasıl ki cennetin meyveleri la maktu'atin ve la Sonu gelmez, kesilmez. Kimsenin kendisinden men etmeyeceği, men edilmeyecek meyvelerdir. Değil mi? Cennetin meyveleri böyle. Bitmez, tükenmez. Ve o meyvelerden istifade etmek, yemek isteyenler men edilmez. Nasıl ki cennetin meyveleri böyledir. La maktu'atin ve la memnu'an. Fethemaratu'l-tevhidi vel-ihlas. İşte tevhid ve ihlasın meyvesi de dünyada kezalik. İşte böyledir. Tevhidin, ihlasın semeresi, onun meyvesi nasıl ki cennette, hiç sonu gelmeyen, kesilmeyen, kimsenin men edilmeyeceği meyvelerdir. Aynı şekilde onun semeresi, onun meyveleri, dünyada da hiç bitmek, tükenmek bilmeyen, hiç kimsenin men edilmeyeceği kadar çok semereler, çok meyvelerdir. Allah Subhanahu ve teala bana ve sizlere, sadedinde olduğumuz, Tevhidi işte ehemmiyeti bu olan ehemmiyetine değinmeye çalıştığımız ucundan bu tevhidi öğrenmeyi ve bunu öğrenmede sabırlı ve hırslı olmayı bana ve sizlere nasip eylesin. Amin. Allah subhanehu ve teala bundan sonra tevhidi öğrenmek için akt edeceğimiz kitab tevhid isimleri sadeyi okuyarak tevhid ile alakalı bilgilerimizi pekiştireceğimiz bilmediğimiz yeni şeyler öğreneceğimiz tevhidi aramızda mevzu bahis edeceğimiz, gündemimizi tevhid olarak belirleyeceğimiz bu Risale'ye başlarken bana ve sizlere muvaffakiyet versin, beni ve sizleri mübarek kılsın, bu meclisimizi de mübarek eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu